Onun da yüzü ay parçası. Elinde kılıç, Üzerinde gömlek ve peleri. Ayak sandallarından birisinin bağı kopmuş. Başına bir kılıç iniyor. Ve amca diyerek yüzüstü düşüyor Kerbela'ya. Kerbela'da bir oğul var.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 o uğurda verirdik canımızı. Bu sözümüzün bir ispatı olarak bugün biz senin kapındayız. Taşıdığımız ehlibeyt isimleri kimimiz Ali, kimimiz Fatıma, kimimiz Hasan ve Hüseyin ve iftiharla senin ismini taşıyor çoğumuz. Allah ruhumuzu senin kapında ehlibeytine layık olduğumuz bir anda sana